Merhaba. Merhaba. Yine geldik. Buradayız. <gülüyor> ama teknolojinin karanlık yüzü devam ediyor. Yani e, geçen seferki programımızda telefonla konuştuk. Ben hala orada kaldım. Fakat Murat beni yatıştırmaya çalıştı telefon riskleriyle ilgili. Ben Murat bütün bunların toplamında bir şeyi merak ediyorum. Daha önce de konuşmuştuk belki çok önceki programlarımız ama hackerlar. Şimdi... Neden oluyorlar? Yani bu adama ne oluyor da? Ya da bu çocuğa ne oluyor da? Ne bunu itiyor da? Çünkü burada ahlak var, bilgi var, beyin var, işte yetenek var, her şey var. Nasıl olunuyor? Şimdi bir kere genellikle şeyi kabul edelim. Ee, bu işi yapan, bu işi yapan iki tür insan var. Ee, yaşlarından bağımsız bir e, meraklılar çok fazla bilgileri, becerileri yok ama internette Hacker programı dediğimiz programları internete indirip bunu çalıştırarak hackerlık yapanlar var. Ya peki internette hacker programı gibi bir programın olması engellenemiyor mu? Hayır. İnternette nasıl işte herhangi bir haber engellenemiyor. Ya da mesela, porno siteleri falan. Ya porno siteleri engellenemiyorsa tamam. bu da engellenemiyor. İnternet kendi içinde... ...düzeni olan... ...başka bir açıdan baktığımızda da... ...kontrol edilemeyen bir ortam. Aslında bir anlamda ...o yüzden de çok seviyoruz belki. Yeter ki biz istediğimizi aramayı, bulmayı... ...becerebilelim. O internetin kullanım kısmı. Bir bu insanlar var. Ben onları çok fazla hale almıyorum. Ama onun dışında gerçekten bu konudaki... ...hani saldırgan dediğimiz adam... E, ...konuyu çok iyi bilen. Çok yetenekli. E, ve çok... E, ...hani zaman harcayan, geceler ve gündüzlerini bu işe harcayan insan grupları. Peki niye yapıyorlar dersen aslında esas sorduğun soru oydu ona cevap vereyim. Yani nasıl bir motivasyonu var da bunu yapıyor? Aslında buna göre saldırganları biz birkaç gruba ayırıyoruz. Mesela bir grup var ki bunlar e, sadece meraklılar. Öyle çok fazla bir yere zarar vermek, bir şey çalmak niyetinde değiller. Sadece henüz meraklıların tatmin etme aşamasındalar. Çok öyle etik anlamda da kötü niyetli de değiller. Sadece bakıyorlar ya diyorlar işte açık radyo açık istediği diye bir şey var. Bu nasıl bir şey? İçeride ne var? Bunun güvenliği nasıl bir şey? Ya da çok güvenli çok güvenli diye duyurulan bir web sitesi var diye atıyorum NASA. Eskinin e, röntgencisinin teknolojiye uygulanmış halde. Uygulanmış halde. <gülüyor> bir bakıyor. Yani oradaki etik şey bile tabii elbette etik değerin ötesine geçtiği bir yerler oluyor burada ama bir zarar vermeyi hedeflemiyor. Bunlar meraklılar diye adlandırdığımız kısım. E, i̇kinci kısım e, ikinci tür saldırgan tam tersine zarar vermeyi hedefliyor. O kadar ki şey, yani, e, rahatsız bir mutsuzluğu var. E, bunun için yani bilgisayar ya da internet ya da sanal dünya ile ilgili bir şey söylememe gerek yok. E, park edildiği yerde arabanın çizilmiş bulduğunda sence o çizenin nasıl bir motivasyonu vardır? Ruh hastası bilmiyorum. E, evet. Yani baktığın zaman ya bir nedenle sana düşman yani seni tanıyor arabanı tanıyor bir şey ya, ya bir haset var kesinlikle ee, ya da hani internet dünyası şey de olabiliyor ee, rakibin sempatizanı Hı. Ee, en çok karşılaşılan örneklerden bir tanesi de söz konusu kurumdan biraz e, mutsuz ayrılmış olan bir eski çalışan hem de kurumun içini çok iyi bildiği için çok daha rahat saldırı gerçekleştirebiliyor. Literatürdeki genel adıyla e, bunlara vandal diyoruz. E, vandal, vandalizm zaten bildiğimiz bir şey. E, onların yaptığı saldırıların cinsi de özel. Çünkü onlara saldırıları zaman farkına varıyorsun. Bir anda sistemin çöküyor, bir anda bilgilerin siliniyor. Ve hani çok farkındasın. çalışamaz hale geliyor bilgisayar sistemin ya da neyse teknolojik sistemin. Üçüncü bir grup tam tersi. E, karda yürüyüp iz bırakmayanlar. ...bunlar e, casus dediğimiz cinsler. E, para kazanma amaçlı olabilir, işte e, bir takım gezi bilgileri alıp kendi yararını kullanma amaçlı olabilir... ...ya da zaten e, rakibini yani şeye bir başkası tarafından tutulmuş insanlar olabilir. Bu insanlar da casusların özelliği de bir kere girdikleri zaman... Daha sonra tekrar aynı sisteme girebilmek için şey yapıyorlar. Ee, söyle içeride kendine bir arka ki. kapı bırakıyorlar ki tekrar tekrar bir girebilsinler. Niye canım, hazır Tabii. girmişken? Daha da komik bir şey daha yapıyorlar. O da ne biliyor musun? İçeri girmek için bir bilgisayar sisteminde bir açıklık varsa o açı senin için yamıyorlar. Kapatıyorlar. Asla hiç farkında olmuyorsun ya da başka biri girmesin. Bir değil. başka saldırgan girmesin diye orayı kapatıyorlar ki sadece kendileri o sistemin sahibi olsun. Onlar casus dediğimiz yöntem. Bir yöntem bir, bir, bir tane daha var bu sonuncusu ve benim en çok beğendiğim bu genellikle zaten henüz e, karakteri oluşma çağındaki gençlerde oluyor. Bu işte kim daha hızlı koşar e, işte kim daha iyi sporcudur işte kim daha yakışıklıdır kim daha güzeldirin. Kim daha iyi saldırgandır kim daha iyi cracker'dır karşılığı onlara İngilizce scorekeeper ya da score tutucular deniyor. Bunlar da mesela bir pazartesi sabahı okulda buluşulduğunda şöyle bir şey konuşuluyor işte hafta sonu diyor ben beş tane web sitesi hackettim. bak isimleri de bunlar öbürü diyor ki ben bir tane hak ama bankaydı. Oh, şey Daha kendisini şey yapıyor. Ay canavarlar yetişiyor. E tabii ama şunu unutma. E, özellikle yeni jenerasyona yani genç arkadaşlarımıza bakarsak. Şimdi nasıl biz işte elektrik, televizyon bizim için çok normal cihazlar. Oysa bizim annelerimiz, anneannelerimiz için çok nispeten daha zorlandıkları cihazlar. Kumanda etmek vesaire vesaire. E, bilgisayarlarda bizim öğrendiğimiz cihazlar. Oysa şu andaki jenerasyonun. ...içine doğduğu tabii canım. şeyler... ...onlar o yüzden onlar işte çok normal bir şey bilgisayar... Ya ...onu iyice kurcalamaya seviyor... ...kurcalarken heyecan yaratacak bir takım... E, ...şeyler keşfediyor... ...ve de bunu belki ilk başta anlamıyor... ...çok küçük yaşta yapmaya başlıyorlar... ...peki bir şey soracağım... ...bu hackerlar kendi aralarında... E, ...paslaşıyorlar mı... ...ilişkileri nasıldır? Aa tabii paslaşıyorlar... Çünkü ...hackerlar bu... derneği var mı mesela... Şimdi yer üstünde olmadığı kesin. <gülüyor> <gülüyor> e, Hackerler kendi aralarında paslaşmak zorundalar ve paslaşıyorlar her seviyede. Yani e, bu işte biraz önce bahsettiğim iyi bir elit hacker, elit cracker dediğimiz adamın yazdığı programı alan bu işi yeni öğrenen meraklı bir insan da aslında bir anda paylaşmış oluyor. Nasıl hack edeceğini bilmiyor ama internette bulduğu bir programı kullanarak bir başkasının sistemine girmeyi başarıyor. Bu bile bir anlamda paslaşmak ya da bir bilgi alışverişi, bir yardımlaşma. Ama daha ötesi bu elit seviyesinde yani bu crackerlerin arasındaki küçük bir zümre var tüm dünyada. Bu elit seviyede gerçekten bir paylaşma söz konusu. Hem sürekli kendilerini arkadaşlarına kanıtlama çabası devam ediyor hem de. E artık sistemler de kompleks olmaya başladı. Zorlaşmaya başladı. Diyelim bir bankanın sistemine girmek gerekiyorsa sadece bir saniye sisteme saldırarak sonuçta bankanın gizli bilgilerine ulaşamıyorsun. Önde ayrı marka bir güvenlik duvarını firewall'u geçmen lazım. Büyük olasılıkla arada arkada önde bir yerlerde bir saldırı tespit sistemi var. Onu aşıyor olman lazım. Bilgilerin durduğu veri tabanı bambaşka bir sistemde bambaşka bir marka. Bunu aşıyor olmak lazım. Ve istediğin kadar iyi ve başarılı bir saldırgan ol, bu işi bilen bir adam ol. Bütün bu farklı sistemleri birden bilmek mümkün değil. O yüzden ne yapıyor bu elit seviyedeki saldırganlar? Uğraşıyor, dinliyor ve diyelim veri tabanından birtakım bilgileri çalmak için bir yöntemi keşfediyor. Fakat o veri tabanına ulaşmak için önce yoldaki güvenlik duvarını halletmesi lazım. O yüzden güvenlik duvarı konusundaki uzman bir meslektaşı diyeceğim burada, meslektaşıyla haberleşiyor ve ...o güvenlik duvarını aşmak için olan kimsenin bilmediği saldırı yöntemini alıp karşılığında şeyi veriyor. Ee, söyle... Ee, işte o veri keşfini. tabını kendi keşfini veriyor. Ve tabii bu küçük bunların konuşulduğu küçük zümreye kabul edilmek de öyle çok kolay bir şey değil. Ya onu soracaktım. Nasıl birbirlerine güvenecekler? Ee, orada şöyle yapıyorlar. Referanslar. Yani. Referans. Ama nasıl bir referans? Mesela sen böyle bir gruba girmek istiyorsan işte bin tane kredi kartı numarası kimsenin bilmediği, daha önce kullanılmamış henüz bankaların iptal etmediği bin tane kredi kartı numarası veriyorsun sen bu ekibe. Anladım. Böylece kendini kanıtlamış oluyorsun. Murat vaktimiz de oldu ama bu konu bence ilginç. Belki haftaya devam ederiz. Tabii, tabii. Ee, Çünkü daha detaylı konuşulması gereken belki psikolojik durumları falan. Ee, Benim merak ettiğim şeyler var. İstersen haftaya devam edelim bunu. Memnuniyetle. Böylece haftaya çarşamba tekrar hackerlarla e, beraber olacağız. Onların ruh halleriyle beraber. Ben Banu Zeytinoğlu teknik yönetmen arkadaşımız e, Volkan Artunç beraber size güvenli günler diliyoruz. Sen. Ben de güvenli günler dileyin, bir de hoşça kalın diyeyim. Hoşça kalın. <gülüyor>